Doğrusu siz ne yaptığını bilmez bir toplumsunuz. Bunun üzerine kavminin cevabı ancak şöyle demek oldu. Lût'un ailesini memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlarmış. Biz de onu ve ailesini kurtardık. Ancak karısı başka. Onun geride kalıp helak olmasını takdir ettik. Onların üzerine bir yağmur gibi taş yağdırdık. Başlarına gelecekler konusunda uyarılanların yağmuru ne kötüydü. Ey Muhammed! De ki, hamd Allah'a mahsustur. Selam onun seçtiği kullarına. Allah mı daha hayırlıdır, yoksa onların ortak koştukları mı? Yahut gökleri ve yeri yaratan ve size gökten yağmur indirip, onunla ağaçlarını sizin yetiştiremeyeceğiniz gönül alıcı güzel bahçeler meydana getiren mi? Allah ile birlikte başka ilah mı var? Hayır, onlar Allah'a eş tutan bir kavimdir. Yahut yeryüzünü karar kılma yeri yapan, içinde nehirler akıtan, onun için oturaklı dağlar yapan ve iki denizin arasına bir engel koyan mı? Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu bilmiyor. Yahut kendisine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah ile birlikte başka ilah mı var? Ne kadar az düşünüyorsunuz? Yahut karanın ve denizin karanlıklarında size yolunuzu gösteren ve rahmetinin önünden rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen mi? Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? Allah, onların ortak koştuklarından yücedir. Yoksa başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz kesin delilinizi getirin. De ki, göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler. Ancak Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında değildirler. Ahiret gününün gerçekleşeceği hakkında bilgi, peygamberler aracılığı ile onlara peş peşe gelmiştir. Fakat onlar bu konuda şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana kördürler. İnkar edenler dediler ki, biz ve babalarımız toprak olmuş iken mi, gerçekten bizler mi diriltilip çıkarılacağız? Andolsun bizler de, bizden önce babalarımız da bununla tehdit edilmiştik. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, Yeryüzünde dolaşın da suçluların sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Onlardan yana üzülme. Kurdukları tuzaklardan ötürü de sıkıntıya düşme. Onlar eğer doğru söyleyenler iseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki belki de acele gelmesini istediğiniz şeyin bir kısmı size çok yaklaşmıştır. Şüphesiz senin Rabbin, İnsanlara karşı lütuf sahibidir. Ancak onların çoğu şükretmezler. Şüphesiz senin Rabbin, Onların kalplerinin gizlediği şeyleri de, Açığa çıkardıklarını da mutlaka bilir. Gökte ve yerde, Gaib, gizli hiçbir şey yoktur ki, Apaçık bir kitapta, Levh-i mahfuzda olmasın. Şüphesiz bu Kur'an, İsrail oğullarına üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerin çoğunu açıklıyor. Şüphesiz o, elbette müminler için bir hidayet ve bir rahmettir. Şüphesiz senin Rabbin onların arasında hükmünü verecektir. O mutlak güç sahibidir, hakkıyla bilendir. Öyleyse Allah'a tevekkül et. Çünkü sen apaçık bir hak üzere bulunuyorsun. Şüphesiz sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp kaçarlarken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Körleri sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola getiremezsin. Ancak ayetlerimize inanıp da Müslüman olmuş olanlara duyurabilirsin. Kıyametin kopacağına dair o söz başlarına gelince, onlar için yerden kendilerine bir dağ be, canlı bir yaratık çıkarırız. O onlara insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler. Her ümmetten ayetlerimizi yalanlayanlardan bir grubu toplayacağımız ve bunların topluca hesap yerine sevk edilecekleri günü hatırla. Hesap yerine geldiklerinde Allah şöyle der. Siz benim ayetlerimi, onları ilmen kavramamışken yalanladınız, öyle mi? Yoksa ne yapıyordunuz ki? Zulümlerinden dolayı sözü edilen azap tepelerine iner de, artık konuşamazlar. Onlar görmüyorlar mı ki, biz geceyi içinde rahat etsinler diye, gündüzü de her şeyi gösterici, aydınlık olarak yarattık. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette Allah varlığını gösteren deliller vardır. Sura üfürüleceği ve Allah'ın dilediği kimselerden başka göklerdeki herkesin, yerdeki herkesin korkuya kapılacağı günü hatırla. Hepsi de boyunlarını bükerek O'na gelirler. Dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Halbuki onlar bulutların geçişi gibi hareket ederler. Bunu her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah yapmıştır. Şüphesiz O, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Her kim iyi amel getirirse, ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler. Kimler de kötü amel getirirse, yüzüstü ateşe atılırlar. Onlara ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz denir. De ki, bana ancak bu beldenin, Mekke'nin onu mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Rabbine kulluk yapmam emredildi. Yine bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola girerse Yalnız kendisi için girer. Kim de doğru yoldan saparsa de ki ben ancak uyarıcılardanım. De ki hamd Allah'a mahsustur. O ayetlerini size gösterecek ve siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir.